Küfür bahsi. Kötülüklerin en kötüsü Allahü Teala'ya inanmamak ateist olmaktır. İnanılması lazım olan şeye inanmamak küfür olur. Muhammed aleyhisselam'a inanmamak küfür olur. Muhammed aleyhisselam'ın Allahü Teala katından getirip bildirdiği şeylerin hepsine kalb ile inanıp dil ile de ikrar etmeye söylemeye iman denir. Söylemeye mani bulunduğu zaman söylememek affolur. İman hasıl olmak için İslamiyet'in küfr alameti dediği şeyleri söylemekten ve kullanmaktan sakınmak da lazımdır. İslamiyet'in ahkamından, yani İslamiyet'in emir ve yasaklarından birini hafif görmek, Kur'an-ı Kerim ile, melek ile, Peygamberlerden biri ile Aleyhimüsselavat ve teslimat alay etmek küfr alametlerindendir. İnkar etmek yani işittikten sonra inanmamak, tasdik etmemek demektir. Şüphe etmek de inkar olur. Küfr üç nevidir. Cehli, cuhudi ve hükmi. 1. İşitmediği, düşünmediği için kâfir olanların küfrü küfrü cehliidir. Cehil de iki türlüdür. Birincisi basittir. Böyle kimse cahil olduğunu bilir. Bunlar da yanlış itikat olmaz. Hayvan gibidirler. Çünkü insanı hayvandan ayıran ilm ve idraktır. Bunlar hayvandan da aşağıdırlar. Çünkü hayvanlar yaratıldıkları şeyde ileridirler. Cehlin ikincisi cehle mürekkeptir. Yanlış, sapık itikattır. Yunan felsefecilerinin ve müslümanlardan 72 bidat fırkasının açıkça bildirilmiş olanlara uymayan itikatları böyledir. Bu cehalet birincisinden daha fenadır. İlacı bilinmeyen bir hastalıktır. 2. küfri cuhudiye, küfri inadi de denir. Bilerek inat ederek kâfir olmaktır. Kibirden mevki sahibi olmayı sevmekten veya ayıplanmaktan korkmak sebebiyle hasıl olur. Firavun ve yoldaşlarının, Bizans kralı Heraklius'un küfürleri böyledir. 3. Üç, küfrün üçüncü nevi, küfr-i İslamiyetin imansızlık alameti dediği sözleri söyleyen ve işleri yapan, kalbinde tasdik olsa da ve inandığını söylese de kâfir olur. İslamiyetin tahkirini emrettiği şeyi tazim tazimini emrettiği şeyi tahkir küfürdür. 1. Allahü Teala arştan veya gökten bize bakıyor demek küfürdür. 2. Sen bana zulmettiğin gibi Allahü Teala da sana zulmediyor demek küfürdür. 3. Filan Müslüman benim gözümde Yahudi gibidir demek küfürdür. 4. Yalan bir söze Allahü Teala biliyor ki doğrudur demek küfürdür. 5. Melekleri küçültücü şeyler söylemek küfürdür. 6. Kur'an-ı Kerim'i hatta bir harfini küçültücü söz söylemek, bir harfine inanmamak küfürdür. 7. Çalgı çalarak Kur'an-ı Kerim okumak küfürdür. 8. Hakiki olan Tevrat ve İncil'e inanmamak, bunları kötülemek küfürdür. Şimdi hakiki Tevrat ve İncil yoktur. 9. Kur'an-ı Kerim'i şaz olan harflerle okuyup Kur'an budur demek küfür olur. 10. Peygamberleri küçültücü şeyler söylemek küfürdür. 11. Kur'an-ı Kerim'de isimleri bildirilen 25 peygamberden aleyhissalavatü ve teslimat birine inanmamak küfürdür. 12. Çok iyilik yapan birisi için Peygamberden daha iyidir demek küfür olur. 13. Peygamberler muhtaç idi demek küfür olur. Çünkü onların fakirlikleri kendi istekleri ile idi. 14. Birisi Peygamber olduğunu söylese buna inananlar da kâfir olur. 15. Ahirette olacak şeylerle alay etmek küfür olur. 16. Kabirdeki ve kıyametteki azaplara akla fenne uygun değildir diyerek inanmamak küfürdür. 17. Cennette Allahü Teala'yı görmeye inanmamak, ben cenneti istemem, Allahü Teala'yı isterim demek küfür olur. 18. İslamiyete inanmamak alameti olan sözler, fen bilgileri, din bilgilerinden daha hayırlıdır demek küfürdür. 19. Namaz kılsam da kılmasam da beraberdir demek küfürdür. 20. Zekat vermem demek küfürdür. 21. Faiz helal olsaydı demek küfürdür. 22. Zulm helal olsaydı demek küfürdür. 23. Haramdan olan malı fakire verip sevap beklemek, fakir verilen paranın haram olduğunu bilerek verene hayır dua etmek küfürdür. 24. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kıyası hak değildir demek küfürdür. Vehhabiler bunun için kâfir oluyor. 25. Meşhur sünnetlerden birini beğenmemek küfürdür. 26. Kabrim ile minberim arası Ravda-i Mutahhara cennet bahçelerinden bir bahçedir. Hadisi i şerifini işitince ben minber, hasır ve kabirden başka bir şey görmüyorum demek küfr olur. 27. İslam bilgilerine inanmamak, bunları ve din alimlerini aşağılamak da küfr olur. 28. Kafir olmayı isteyen kimse buna niyet ettiği anda kâfir olur. 29. Başkasının kafir olmasını isteyen kimse küfrü beğendiği için istiyorsa kafir olur. 30. Küfre sebep olduğunu bilerek ve arzusuyla küfr kelimelerini söyleyen kafir olur. Bilmeyerek söylüyorsa alimlerin çoğuna göre yine kafir olur. 31. Küfre sebep olan bir işi bilerek yapmak küfür olur. Bilmeyerek yapınca da küfür olur diyen alimler çoktur. 32. Beline zünler denilen papaz kuşağını bağlamak ve küfre mahsus bir şey giymek küfür olur. Tüccarın darül har'de de kullanması küfür olur. Bunları mizah için başkalarını güldürmek için, şaka için kullanmak da küfre sebep olur. 33. Kâfirlerin bayram günlerinde, o güne mahsus şeylerini onlar gibi kullanmak, bunları kâfire hediye etmek küfür olur. 34. Akıllı, bilgili, edebiyatçı olduğunu göstermek için veya yanındakileri hayrete düşürmek, güldürmek, sevindirmek veya alay etmek için söylenen sözlerde, küfre hükmiden korkulur, gadap, kızgınlık ve hırs ile söylenen sözler de böyledir. 35. Gıybet eden kimse ben gıybet etmedim, onda bulunan şeyi söyledim derse böyle söylemek küfür olur. 36. Çocuk iken nikah edilmiş kız, akıl ve bali olduğu zaman imanı, İslamı bilmese sorulunca anlatamasa zevcinden boş olur. Kendisi mürtet olur. Erkek de böyledir. 37. Bir mümini haksız olarak öldüren veya öldürülmesini emreden kimseye iyi yaptın diyen kâfir olur. 38. Katli vacib olmayan kimse için öldürülmesi lazımdır demek küfür olur. 39. Bir kimseyi haksız olarak döven veya öldüren zalime iyi yaptın, bunu hak etmişti demek küfür olur. 40. Yalan olarak Allahü Teala biliyor ki seni çocuğumdan çok seviyorum demek küfür olur. 41. Mevki sahibi bir Müslüman aksırınca buna yarhamuke Allah diyen kimseye büyüklere karşı böyle söylenmez demek küfür olur. 42. Vazife olduğuna inanmayarak, hafif görerek namaz kılmamak, oruç tutmamak, zekat vermemek küfür olur. 43. Allah'ın rahmetinden ümiddini kesmek küfür olur 44 Kendisi haram olmayıp sonradan hasıl olan bir sebepten dolayı haram olan mala paraya haramı gayrihi denir Çalınan ve haram yollardan gelen mal böyledir Bunlara helal demek küfür olmaz Leş, domuz, şarap gibi kendileri haram olan şeylere haramı Li aynıhi denir Bunlara helal demek küfür olur 45. Haram oldukları kesin olarak bilinen bütün günahlara helal demek de küfür olur. 46. Ezan, cami, fıkıh kitapları gibi İslamiyet'in kıymet verdiği şeyleri aşağılamak küfür olur. 47. Abdestsiz olduğunu bildiği halde namaz kılmak küfür olur. 48. Bildiği halde kıbleden başka tarafa namaz kılmak küfür olur. Namazı kıbleye karşı kılmak lazım değildir diyen kafir olur. 49. Bir Müslümanı kötülemek için kafir demek küfür olmaz. Kafir olmasını isteyerek söylemek küfür olur. 50. Günah olduğuna ehemmiyet vermeden günah işlemek küfür olur. 51. İbadet yapmanın lazım olduğuna ve günahtan sakınmanın lazım olduğuna inanmamak Küfr olur. 52. Toplanan vergiler, sultanın mülkü olduğuna inanmak küfr olur. 53. Kâfirlerin dini ayinlerini beğenmek, zaruret yok iken zünler kuşanmak ve küfr alametlerini kullanmak ve bunlara muhabbet edip el kavuşturmak küfr olur. 54. Rızası ile filan şey filan kimsededir. Yahut yoktur, kafir olayım, Yahudi olayım diye yemin eylemiş olsa, o şey o kimsede olsun veya olmasın, o kimse kendi rızasıyla küfre varmıştır. 55, zina, livata, faiz, yalan gibi her dinde haram olan bir şey için, helal olsaydı da ben dahi işleseydim diye temenni etmek küfürdür. 56. Peygamberlere aleyhisselavatü ve teslimat inandım ama Adem aleyhisselam peygamber midir bilmiyorum demek küfürdür. 57. Muhammed aleyhisselam'ın ahir zaman peygamberi olduğunu bilmeyen kafir olur. 58. Bir kimse peygamberlerin dediği doğru ise biz kurtulduk dese kafir olur. Bu sözü Şüphe yoluyla söylediyse, kâfir olur. 59. Bir kimseye, Gel namaz kıl deseler, O da kılmam dese, kâfir olur. Ama muradı, Senin sözünle kılmam, Allahü Teala'nın emriyle kılarım dese, Kâfir olmaz. 60. Bir kimseye, Sakalını bir tutamdan kısa yapma, Veya bir tutamdan fazlasını kes, Tırnaklarını kes. Zira Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem sünnetidir deseler. O da kesmem dese kafir olur. Sâir sünnetler de böyledir. Senin sözünle işlemem ama Resulullah'ın sünneti olduğu için işlerim demek küfür olmaz. İnkar maksadıyla olursa küfür olur. 61. Bir kimse bıyıklarını kırktıkta, Yanındaki bir şeye yaramadı dese o diyenin küfründen korkulur. Bıyıkları kısaltmak sünnettir. Sünneti hafif görmüş olur. 62. Bir kimse baştan ayağa harir ipek giyinse başka birisi bu haline mübarek olsun dese küfründen korkulur. 63. Bir kimse kıbleye karşı ayağını uzatıp yatmak veya kıbleye karşı tükürmek, veya kıbleye karşı bevletmek gibi bir mekruhu işlese, o kimseye bu yaptıkların mekruhtur, işleme deseler, o da, her günahımız bu kadar olsa dese, küfründen korkulur. Yani, mekruhu önemsiz bir şey saydığı için. 64. Bir kimsenin hizmetkarı kapıdan içeri girse, efendisine selam verse, Efendisinin yanında bulunan bir kimse de sus efendisine selam vermek olur mu dese o diyen kimse kâfir olur. Ama muradı muhaşeret adabı öğretmek ise selamı kalben vermek gerekti demek ise küfr olmaz. 65. İman artar azalır demek küfürdür. Ama kemal yakın itibarıyla olursa küfr olmaz. 66 Kıble ikidir, biri Kabe, biri Kudüs. Dese küfürdür. Şimdiki halde ikidir demek küfürdür. Ama i Mukaddes kıbleydi. Sonra Kabe kıble oldu dese küfür olmaz. 67 Bir kimse, bir İslam alimine sebepsiz buğz etse, sövse o kimsenin küfründen korkulur. 68 bir kimse ta'am yerken konuşmamak Mecusilerin iyi adetlerindendir dese yahut adetli ve lohusa halinde hanımı ile yatmamak Mecusilerin iyi şeylerindendir dese kafir olur demişlerdir. 69 Bir kimseye sen mümin misin deseler o da inşallah dese tevil edemese küfürdür. 70 bir kimse evladı olan kimseye Allahü Teala ya senin oğlun gerek idi dese kafir olur demişlerdir. 71 bir kadın beline bir kara ip bağlasa bu nedir deseler zünnerdir dese kafir olur. 72 bir kimse haram taam yedikte de. Bismillah dese kafir olur. Haramli aynıhi için yani leş Şarap gibi haramlar için böyledir. Kendisi haram olmayan haramlı gayrihi için böyle değildir. Gasp edilmiş malı yedikte besmene çekmek küfür olmaz. Malın kendisi haram değil, gasp edilmesi haramdır. 73. Bir kimsenin küfrüne razı olmak küfürdür. Bir kişiye beddua ederek Allahü Teala senin canını küfrüyle alsın dese kâfir olmasında alimler ihtilaf ettiler. Küfrüne rıza küfürdür. Amma zulm ve fıskından ötürü azabı daim ve şiddetli olsun diye rıza ise küfür değildir. 74. Bir kimse Allahü Teala bilir filan işi işlemedim dese halbuki o işi işlediğini bilse kâfir olur. Hak Teala'ya cehl isnad etmiş olur. 75 Bir kimse bir kadını şahitsiz nikah etse o kimse ve kadın Allahü Teala ve Peygamber şahidimizdir deseler her ikisi kâfir olur. Zira Peygamberimiz sallallahu Teala aleyhi ve sellem diriyken gaybı bilmezdi. Gaybı bilirdi demek küfür olur. Gaybı Allahu Teala bilir ve onun bildirdikleri bilir. 76 Ben çalınanları ve kaybolanları bilirim dese söyleyen ve inanan kâfir olur. Bana cin haber veriyor dese yine kâfir olur. Peygamberler ve cinliler dahi gaybı bilmez. Gaybı Allahü Teala ve onun bildirdikleri bilir. 77 Bir kimse Allahu Teala'ya yemin etmek istese başka bir kimse de ben senin Allahutaala'ya yeminini istemem. Talaka ve şerefe, namusa yeminini dilerim dese kafir olur demişlerdir. 78. Bir kimse sevmediği bir kişiye senin didarın, yüzün, çehren bana can alıcı gibidir dese kafir olur demişlerdir. Zira can alıcı melek Azrail aleyhisselam büyük melektir. Yetmiş dokuz. Bir kimse namaz kılmamak hoş iştir dese kâfir olur. Bir kimse bir kişiye gel namaz kıl dese o da bana namaz kılmak zor iştir dese kâfir olur demişlerdir. Seksen. Bir kimse Allahü Teala gökte benim şahidimdir dese kâfir olur. Zira Allahü Teala'ya mekan isnade etmiş olur. Allahü Teala mekândan münezzehtir. 81. Allah baba diyen kâfir olur. 82. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra mübarek parmağını yalardı dese, bir başkası bu iş terbiyesizliktir dese kâfir olur. 83. Bir kimse peygamber aleyhisselatu vesselam Siyah idi dese kafir olur. Siyah köpekleri Arap Arap diye çağırmak, haman böceğine kara atma demek yaygın haldedir. Sakınmak lazımdır. 84. Rızk Allahü Teala'dandır. Lakin kuldan da hareket gerekir dese, bu söz şirktir. Zira kulun hareketi de Allahü Teala'dandır. 85. Bir kimse Nasrani olmak Yahudi olmaktan Amerikan kâfiri olmak, komünist olmaktan hayırlıdır dese kâfir olur. Yahudi nasraniiden, komünist Hristiyan'dan şerlidir demelidir. 86. Kâfir olmak hıyanet etmekten yeydir dese kâfir olur. 87. İlmi meclisinde ne işim var? Yahut alimlerin dediğini işlemeye kim kadir olur dese veya fetvayı yere atsa ve din adamlarının sözü neye yarar dese kafir olur. 88. Bir kimse küfür söylese bir kişi dahi gülse gülen dahi kafir olur. Gülmesi zaruri olursa küfür değildir. 89. Bir kimse meşayihin ervahı hep hazırdır bilirler dese kafir olur. Hazır olur dese küfür olmaz. Evliyanın ruhları Allahü Teala gibi hazır ve nazır olamazlar. Anıldıkları yerde hazır olurlar. Anılmadan evvel orada yok idiler. 90. İslamiyeti bilmem veya istemem dese kâfir olur. 91. Bir kimse Adem Aleyhisselam buğday yemeseydi biz şakî olmazdık dese Kâfir olur. Ama biz dünyada olmazdık dese, küfründe ihtilaf etmişlerdir. 92. Adem aleyhisselam bez dokurdu dese, birisi dahi, öyleyse, biz çuhacı oğlanları imişiz dese, kâfir olur. 93. Bir kişi, küçük günah işlese, birisi ona tövbe et dese, o dahi, ne işledim ki tövbe edeyim dese, kâfir olur. 94. Biri diğerine gel İslam alimine gidelim veya fıkh ilmahal kitabından okuyup öğrenelim dese o dahi ben ilmi ne yapayım dese kâfir olur. Zira ilmi istihfaftır. Küçük görmek hafife almaktır. 95. Tefsir ve fıkh kitaplarına hakaret eden, bunları beğenmeyen Kötüleyen kimse, kâfir olur. 96. Bir kimseye, kimin zürriyetindensin, kimin milletindensin, itikatta mezhebin imamı kimdir, amelde mezhebin imamı kimdir diye sual etseler, bilmese, kâfir olur. 97. kat harama helal diyen, kâfir olur. Tütüne haram demek tehlikelidir. 98 Bütün dinlerde haram olan helal edilmesi hikmete muhalif olan bir şeyin helal olmasını arzu etmek küfürdür. Zina, livata, karnı doyduktan sonra yemek, faiz alıp vermek gibi şarabın helal olmasını temenni küfür değildir. Çünkü her dinde haram değildi. 99 Kur'an-ı Azim'in laf ve latife arasında istimal etmek, kullanmak küfürdür. 100. Yahya atlı kimseye ya Yahya, huz il kitabe dese kâfir olur. Kur'an-ı Kerim'le alay etmiş olur. Çalgı, oyun, şarkı arasında Kur'an-ı Kerim okumak da böyledir. 101. Şimdi geldim bismillahih dese afattır. Bir şeyi çok görse ma halakallah dese manasını bilmese kâfir olur. 102. Bir kimse şimdi sana sövmem. Sövmenin adını günah koymuşlar dese afattır. 103. Bir kimse Cebrail buzağısı gibi çırılçıplak olmuşsun dese afattır melekle alay etmektir. 104. Oğlumun başı için veya başım için kelimelerine yemin billahi atfetse mesela vallahi oğlumun başı için dese küfr olmasından korkulur. 105. Kur'an-ı Kerim'i mevlidi ve ilahileri çalgı çalarken okumak veya çalgı aletleriyle okumak küfürdür. 106. Kur'an-ı Kerim'i, mevlidi, ilahileri, salavat-ı şerifeleri fısk meclislerinde hürmet ile okumak haram olur. Eğlence, keyif için okumak küfür olur. 107. Sünnet üzere okunan ezan-ı Muhammedî'yi dinlemeyip kıymet vermezse hemen kâfir olur. 108. Kur'an-ı Kerim'e kendi aklıyla mana veren kafir olur. 109. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan ve müçtehit imamların söz birliğiyle bildirdikleri ve Müslümanlar arasına yayılmış iman bilgilerine uygun inanmayan kafir olur. Küfrün bu türlüsüne ilhat, böyle inananlara mülhit denir. 110. Kafire saygıyla selam veren kafir olur. 111. Kafire saygı bildiren bir söz söylemek mesela üstadım demek küfür olur. 112. Başkasının küfrüne razı olan kafir olur. 113. Kur'an-ı Kerim bulunan bantlar ve plaklar musafı ı Şerif gibi kıymetlidirler. Bunlara da saygısızlık yapmak küfür olur. 114. Cin ile tanışan falcılar ve yıldıznameye bakıp ve sorulan her şeye cevap verenlere ve büyücülere gidip söylediklerine, yaptıklarına inanmak, bazen doğru çıksa bile Allahü Teala'dan başkasının her şeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak olup küfür olur. Fen bilgilerine inanmamak böyle değildir. 115. Sünneti hafif görerek ehemmiyet vermeyerek terk etmek küfür olur. 116. Zünner denilen papaz kuşağını bağlamak ve putlara yani haç, salip denilen dik kesilen iki çubuk ve heykellere ve bunların resimlerine tapınmak, tazim etmek ve ahkam-ı İslamiyeyi bildiren din kitaplarından birini tahkir etmek İslam alimlerinden birini istihza alay etmek ve küfre sebep olan bir söz söylemek ve yazmak ve tazim etmemiz emrolunan bir şeyi tahkir ve tahkir etmemiz emrolunan bir şeyi tazim etmek küfürdür. 117. Bir sahir, büyücü sihirle istediğini elbette yapar. Sihr muhakkak tesir eder diyen ve inanan kâfir olur. 118. Müslüman, kendisine kâfir diyene, efendim gibi kabul gösteren cevap verirse, o da kâfir olur. 119. Haram olduğu bilinen, belli bir mal ile, cami yaptırmak ve sadaka vermek ve başka hayır yaptırmak ve bunlara karşılık sevap beklemek küfürdür. 120. Bir kimse, elindeki kat'î haram olan maldan, sadaka verse sevap umsa alan fakir haramdan olduğunu bilerek verene Allah razı olsun dese veren de veya başka bir kimse de amin dese hepsi kafir olur 121 nikahı haram olan kadınla evlenmeye helal diyen kafir olur 122 meyhanelerde oyun yerlerinde Günah işlenen topluluklarda radyo ile hoparlör ile Kur'an-ı Kerim ve mevlit dinleyerek keyiflenmek küfür olur. 123. Kur'an-ı Kerim'i çalgı çalarak okumak küfürdür. 124. Kur'an-ı Kerim'in radyoda ve hoparlörde söylenen, okunan tam benzerine de saygısızlık yapmak küfür olur. 125. Allahü Teala'dan başkasına her ne maksat ile olur ise olsun yaratıcı demek küfürdür. 126. Abdül Kadir yerine Abdül Koydur demek kas dile olur ise küfürdür. Abdül Aziz yerine Abdülüzeyz, Muhammed yerine Memo, Hasan yerine Hasro, İbrahim yerine İbo demek böyledir. Bu isimleri Ayakkabı ve terliklere yazanların ve üzerlerine basanların imanlarının gitmesinden korkulur. 127. Abdestsiz olduğunu bilerek namaz kılmak ve sünnet olan bir işi beğenmemek küfürdür. Sünnete ehemmiyet vermemek küfürdür. 128. Cahillerin evliyayı yaratıcı sanmalarından korktuğumuz için türbeleri yıkıyoruz sözü küfürdür. 129. Başkasının, hele kendi yavrusunun kâfir olmasına sebep olan, kâfir olur. 130. Zinaya, livataya caiz demek küfürdür. 131. Nas ile, yani ayet ve hadis ile ve icma ile bildirilmiş olan harama ehemmiyet vermemek küfürdür. 132. Büyük günahlara devam etmek, ısrar etmek, küfre sürükler. Namaza ehemmiyet vermemek küfürdür. 133. Üzerinde yazı, hatta harf bulunan kağıdı, örtüyü, seccadeyi yere koymak, hakaret için sermek veya kullanmak küfür olur. 134. Ebu Bekir Sıddık ile Ömerül Faruk'un radıyallahu teâlâ anhüm, Hilafete hakları yok idi demek, küfürdür. 135. allah Teala'dan ayrı olarak, bir ölüden bir şey beklemek, küfür olur. 136. Tez veren dede demek, çok çirkin ve küfre sebep olur. 137. Meyyeti toprağa gömmek, farz olduğu için, bu farza ehemmiyet vermeyerek, hizmetten kaçanın, İlmi fenni ileri sürerek ölüleri gömmek gericiliktir. Bu da Brehmen komünist kâfirleri gibi ölüleri yakmak daha iyidir diyenin imanı gider, mürtet olur. 138. Allahü Teala'nın velilerinden ölü veya diri birisini dil veya kalbiyle inkar etmek küfürdür. 139. Evliya'ya ve ilmiyle amil olanlara düşmanlık küfürdür. 140. Evliyada ismet sıfatı vardır demek küfürdür. İsmet sıfatı yalnız peygamberlerde bulunur. 141. İlmi bâtından nasibi olmayanın, imansız gitmesinden korkulur. Bundan nasip almanın en aşağısı, bu ilme inanmaktır. 142. Kur'an-ı Kerim'i din alimlerinden hiçbirinin okumadığı şekilde okumak, manayı ve kelimeleri bozmasa bile küfürdür. 143. Papazların ibadetlerine mahsus şeyi kullanmak küfürdür. 144. Herhangi bir hadisenin kendi kendine olduğuna inanmak ve hayvanların tek hücrelilerden yüksek yapılılara doğru birbirine ve nihayet insana döndüğünü söylemek küfürdür. 145. Namazı bile bile kılmayıp kaza etmeyi düşünmeyen, bunun için azap çekeceğinden korkmayan kimse Hanefi mezhebinde de kafirdir. 146. Kafirlerin ibadetlerini ibadet olarak yapmak. Mesela kiliselerinde çaldıkları ort gibi çalgıları ve çanları Camilerde çalmak ve İslamiyetin kâfirlik alameti saydığı şeyleri zaruret ve cebre olmadan kullanmak küfür olur. 147. Eshab-ı kiram'a sövene mülhit denir. Mülhit kâfir olmaktadır. 148. Kâfirlerin resimlerini yükseğe asarak tazim küfürdür. 149. Resmin, heykelin sahibinde ve salipte haçta veya yıldız güneş inek gibi herhangi bir şeyde uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanarak mesela istediğini yaratır her istediğini yapar hastaya şifa verir diyerek tazim etmek küfür olur 150 Hazreti Ayşe'yi kasfeden fahişe diyen ve babasının sahabi olduğuna inanmayan kâfir olur 151. İsa aleyhisselam'ın gökten ineceği de zaruri bilinmektedir. Buna inanmayan kâfir olur. 152. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerifte cennetle müjdelenen kimseye kâfir demek küfürdür. 153. Fen'nin, tecrübenin dışında olan, fen ile ilgisi bulunmayan ayet-i kerimeleri fen bilgisine uydurmaya kalkışmak Selef-i tefsirlerini değiştirmek, büyük suç olur. Böyle tefsir ve tercüme yapanlar, kâfir olur. 154. Müslüman denilen bir kız, akil bâli olunca, Müslümanlığı bilmez ise, milletsiz kâfir olur. Erkek de böyledir. 155. Müslüman kadının, başı, kolları ve bacakları açık olarak sokağa çıkması, erkeklere göstermesi haramdır, günahtır. Ehemmiyet vermezse, aldırış etmezse imanı gider, kafir olur. 156 Peygamberimizin bildirdiği farzlar ve haramlar da Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilen farzlar, haramlar gibi kıymetlidir. Bunlara da inanmayan, kabul etmeyen dinden çıkar, kafir olur. 157 Rükû tesbihinde, dı ile azim demek, Rabbim büyüktür demektir. Eğer ince z ile azim denilirse, Rabbim benim düşmanımdır demek olur ve namaz bozulur. Mana değiştiği için küfre de sebep olur. 158. Kur'anı Kerim'i teganni ile okuyan hafıza, ne güzel okudun diyen kimsenin imanı gider, kafir olur. Dört mezhepte de haram olan bir şeye güzel diyen kâfir olur. Yoksa sesi, sadası Kur'an-ı Kerim'i okuması güzel demek isteyen kâfir olmaz. 159. Meleklerin ve cinnin varlığına inanmayan kâfir olur. 160. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine kelimelerin açık, meşhur manaları verilir. Bu manaları değiştirerek batınıylere İsmailîlere uyanlar, kâfir olur. 161. Sihr yaparken, küfre sebep olan kelime ve iş olursa, küfürdür. 162. Müslümana, ey kâfir diyen veya Müslümana, mason diyen, komünist diyen, onu kâfir itikad ederse, kendisi kâfir olur. 163. İbadetleri yapan kimse, İmanının bozulmasında şüphe eder ve günahım çoktur, ibadetlerim beni kurtarmaz diye düşünürse imanının kuvvetli olduğu anlaşılır. İmanının devam edeceğinden şüphe eden kafir olur. 164. Peygamberlerin sayısını söylemek, peygamber olmayanı peygamber yapmak veya peygamberi peygamber kabul etmemek olabilir. Bu ise küfürdür. Çünkü Peygamberlerden birini kabul etmemek, hiçbirini kabul etmemek demektir. Erkek veya kadın, bir Müslüman, alimlerin söz birliğiyle küfre sebep olacağını bildirdikleri bir sözün veya işin küfre sebep olduğunu bilerek, amden, tehdit edilmeden, istekle, ciddi olarak veya hezl, güldürmek için söyler, yaparsa, manasını düşünmese dahi, imanı gider, mürtet olur. Buna küfrü inadi denir. Küfrü inadi ile mürtet olanın evvelki ibadetlerinin sevapları yok olur. Tevbe ederse geri gelmezler. Zengin ise tekrar hacca gitmesi lazım olur. Mürtet iken kılmış olduğu namazları, oruçları, zekatları kaza etmez. Riddetten evvel yapmadıklarını kaza eder tövbe etmek için yalnız kelime-i söylemeleri kafi değildir. Küfre sebep olan o şeyden de tövbe etmeleri lazımdır. İslamiyet'ten hangi kapıdan çıkmış ise o kapıdan girmesi lazımdır. Eğer küfre sebep olacağını bilmeyip söyler yaparsa veya küfre sebep olacağı alimler arasında ihtilaflı olan bir sözü amden söylerse imanının gideceği Nikahının bozulacağı şüphelidir. İhtiyatlı olarak tecdid-i iman ve nikah etmesi iyi olur. Bilmeyerek söylemeye küfrü cehli denir. Bilmemesi özür değil büyük günahtır. Çünkü her Müslümanın bilmesi lazım olan şeyleri öğrenmesi farzdır. Küfre sebep olan sözü hata ederek, yanılarak veya tevilli olarak söyleyenin İmanı ve nikahı bozulmaz. Yalnız tövbe ve istiğfar, yani tecdidi iman etmesi iyi olur. Bir kafir, bir kelimeyi tevhid söylemekle mümin olduğu gibi, bir mümin de bir söz söylemekle kafir olur. Bir Müslümanın bir sözünde veya bir işinde yüz mana olsa, yani yüz şey anlaşılsa, bunlardan biri o kimsenin İmanlı olduğunu gösterse, 99'u kâfir olduğunu gösterse, o kimsenin Müslüman olduğunu söylemek lazımdır. Yani küfrü gösteren 99 manaya bakılmaz, imanı gösteren bir manaya bakılır. Bu sözü yanlış anlamamalı. Bunun için iki noktaya dikkat etmeli. Birincisi söz veya iş sahibinin Müslüman olması lazımdır. Bir Fransız, kuran ı Kerîm'i örse, Bir İngiliz, Allah birdir dese, Bunların Müslüman olduğu söylenemez. İkincisi, bir sözün veya bir işin, Yüz manası olsa denildi. Yoksa, yüz sözden veya yüz işten biri imanı gösterse, 99'u küfrü bildirse, Bu kimseye Müslüman denileceği bildirilmedi. Her Müslüman, Sabah ve akşam şu iman duasını okumalıdır. Allahümme, inni azubike, min en üşrik bike şey ve ene alemu ve estaufiruke lima la alemu, inneke ente alamul guyûb. Allahümme, inni üridu, en üjet didel imane ve nikah tecdiden bir kavli la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah diyerek de tevbe, tecdidi iman ve nikah yapmalıdır. İmanın bizde devamlı kalıp çıkmaması için 1. gaybe iman etmelidir. 2. gaybi ancak Allahü Teala ve onun bildirdiklerinin bileceğine inanmalıdır. 3. Haramı haram bilip itikad etmelidir. 4. Helali helal bilip itikad etmelidir. 5. Allahü Teala'nın azabından emin olmayıp daima korkmalıdır. 6. Allahü Teala'dan ümit kesmemelidir. Mürtet olacak şeyi inkar etmesi de tövbe olur. Mürtet tövbe etmeden ölürse cehennem ateşinde ebedi olarak azap görür. Bunun için küfürden çok korkmalı, az konuşmalıdır. Hadisi i şerifte hep hayırlı, faedeli konuşunuz yahut susunuz buyruldu. Ciddi olmalı, latifeci, oyuncu olmamalıdır. Akla insanlığa uygun olmayan şeyler yapmamalıdır kendisini küfürden muhafaza etmesi için Allahü Teala'ya çok dua etmelidir. Şimdi imanı olduğu halde ileride imanının gitmesine sebep olan şeyler. 1. Bidat sahibi olmak. Yani itikadı bozuk olmak. Ehli sünnet alimlerinin bildirdiği itikattan çok az da olsa ayrılan sapık veya kâfir olur. 2 zayıf yani amelsiz iman. Üç, dokuz azasını doğru yoldan çıkarmak. Dört, büyük günah işlemeye devam etmek. Beş, nimet-i İslam'a şükrünü kesmek. Altı, ahirete imansız gitmekten korkmamak. Yedi, zulmetmek. Sekiz, sünnet üzere okunan, Ezan-ı Muhammedî'yi dinlememek. 9. Anaya babaya asi olmak. 10. Doğru olsa bile çok yemin etmek. 11. Namazda tadil ile erkânı terk etmek. 12. Namazı ehemmiyetsiz sanıp öğrenmeye ve çoluk çocuğuna öğretmeye ehemmiyet vermemek. Namaz kılanlara mani olmak. 13. Alkolli içki içmek. 14. Müminlere eziyet etmek. 15. Yalan yere evliyalık ve din bilgisi satmak. 16. Günahını unutmak, küçük görmek. 17. Kibirli olmak, yani kendini beğenmek. 18. Uç, yani ilm ve amelim çoktur demek. 19. Münafıklık İki yüzlülük. 20. Hased etmek, din kardeşini çekememek. 21. Hükümetinin ve üstadının İslamiyete muhalif olmayan sözünü yapmamak. 22. Bir kimseyi tecrübe etmeden iyi demek. 23. Yalanda ısrar etmek. 24. Ulamadan kaçmak. 25. Bıyıklarını sünnet miktarından ziyade uzatmak. 26. Erkekler ipek giymek. 27. Gıybette ısrar etmek. 28. Kafir olsa da komşusuna eziyet etmek. 29. Dünya umuru için çok gazaba gelmek, sinirlenmek. 30. Faiz alıp vermek. 31 öğünmek için elbisesinin kollarını ve eteklerini fazla uzatmak 32 sihirbazlık büyü yapmak 33 müslüman ve salih olan mahrem akrabayı ziyareti terk etmek 34 Allahü Teala'nın sevdiği kimseyi sevmemek İslamiyeti bozmak isteyenleri sevmek hubbu fillah budu fillah imanın şartıdır 35. Mü'min kardeşine üç günden fazla kin tutmak. 36. Zinaya devam etmek. 37. Livâta'da bulunup tövbe etmemek. 38. Ezanı fıh kitaplarının bildirdiği vakitlerde ve sünnete uygun okumamak ve sünnete uygun okunan ezanı işitince saygıyla dinlememek. 39 münkeri haramı işleyeni görüp de gücü yettiği halde tatlı dil ile nehyetmemek 40 karısının kızının ve nasihat vermek hakkına sahip olduğu kadınların başı, kolları, bacakları açık, süslü, kokulu sokağa çıkmasına ve kötülerle görüşmesine razı olmak